Telefonumuz var yine. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm selam hoş geldiniz. Hocam hoş gördük. Hocamızda bir sorum olacak. Buyurun. Bu tutamadığımız kazaya kalmış oruçlarımızı tutmak için nasıl niyet edeceğiz? Hmm. Evet başka evet. sorunuz var mı? Başka sorum yok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim hayırlı akşamlar. Şimdi e, mesela yarın bir gün oruç tutmak istiyor değil mi? Hı -hı. Saatini veya telefonu kuracak. İmsaf vaktinden önce kalkacak. Niye kalktı? Oruç tutmak. Ramazan canım. ayında tutamadığı orucun kazasını yapmak üzere kalktı. İşte bu niyettir. Bir de o da tabii sahur vaktinde yer. Ya Rabbi üzerime farz olup da Ramazan orucunu tutamadım, orucu tutmak istiyorum diye sözlü olarak da söyler ve orucunu tutar. Yani imsaf vaktinden, Fezri Sadık vaktinden, Hı. akşam güneş batıncıya kadar. Yemez, içmez ve cinsel arzularından uzak kalır. Yani Ramazan'da tuttuğunu, aynısını tutar. Böylelikle kaza yapmış olur. Evet. Peki hocam başka günlerde tutma imkanı da var ama. E, yarın mesela Cuma günü. Ben şu e, Cuma ya, günü kazağımı tutayım. Doğru desin. değil de yani Perşembe Cuma tutabilir, Cuma cumartesi tutabilir. Tamam mı? Yani o şekilde hani diğer haftanın altı günü tutmuyor da Cuma gününü evet. seçmek doğru değil.